Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zeri 26 Ocak Perşembe Saatler 11'i gösterirken açık radyodasınız. Ben Utku Zır'ı teknik masada Selahattin Çolak. Yeşil Bülten programıyla radyolarınızdayız efendim. Çevre ve ekoloji gündeminden öne çıkan notları aktaracağız. Aynı zamanda bu gündem içerisinden bazı maddeleri de daha detaylı bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız. Önümüzdeki 25 dakika boyunca. Yine tabii Türkiye gündemi yoğun ve hareketli. E, bir yandan bu hareketli gündem içerisinde... Çevre ve ekoloji gündemi de bir o kadar hararetli oluyor. Biz bunun çevre, ekoloji, yaşam tarafıyla ilgileniyoruz bu hafta yine. Haberleri şöyle bir kısaca paylaşacak olursak Şirvan'da Ciner grubuna bağlı bakır madeni ocağı. Hatırlayacaksınız 16 işçi hayatını kaybetmişti. Orada yaşanan iş cinayetinde hala göçük altından çıkarılamayan işçilerin cansız bedenleri olduğunu biliyoruz. Bu madende bir de doğaya verdiği zararla gündeme geldi. Maden köyündeki Ciner grubuna bağlı maden ocağında bulunan işletmenin kimyasal atıklarının köyden geçen ve e, Kürtçe adı Kelyenerip olan deredeki canlıların ölümüne neden olduğu bu haftaki e, gündemlerden biriydi. Derede canlı kalmadığını söylüyor. Orada yaşayanlar, orada durumu yerinde tespit edenler. Bir önceki programımızda da ekonomi, ekolojide de gündeme gelmiştir tahmin ediyorum ki bu Trump meselemiz var gerçekten bütün dünyada. Bütün dünyada gerilimi yükselttiği kesin Donald Trump'ın. Ee, çevre ve ekoloji alanında da ciddi bir e, gerilim yarattığını söylemek mümkün ilk icraatı göreve başlar başlamaz. Donald Trump'ın ilk iş icraatı çokça da konuşulmuştur açık radyoda ben de bir kez sadece tekrar edip çok da uzatmayayım. Ee, iklim değişikliği sekmesini başkanlık sitesinden kaldırmak olmuştu. Devam eden süreçte daha da e, enteresan icraatlar yapacak gibi bu e, Kuzey Dakota'daki boru hattı projesine de onay verdi Danut Trump. E, ciddi bir direniş vardı oradaki yerli halkın direnişi vardı biz de e, gündeme getirmiştik. O direnişin sonunda kazanmıştı yerli halk ama e, BBC Türkçe aktardı ki bize dün. Orada Keystone XL boru hattı projesini Barack Obama onay vermemişti. Dakota Access ayağı da durdurulmuştu protestolarla. Donald Trump'tan bir onay var o projeye. Projede Trump'la birlikte... ...hayata geçecek gibi. Biraz Türkiye'deki... ...meseleye bakacak olursak da boru hattı... ...demişken İzmit Körfezi'ne sızan... ...100 ton petrol... ...temizlenmeye çalışılıyor halen. Geçen hafta da... ...gündeme getirmiştik konuyu. Çalışmaları yürüten acil müdahale... ...firması Medmarin kirliliğin... ...büyük ölçüde... bertaraf edildiğini, temizlik çalışmalarını... ...sahil tarafında... ...devam ettiğini açıkladı. Doğan Haber Ajansı'na konuştu... ...ve... Ee, ...orada... ...yaşanan temizleme, temizleme çalışmalarına dair bilgi verdi ama tabii zararın boyutu tartışmasız çok büyük. Pek çok kuşun, pek çok deniz kuşunun e, petrole bulanmasıyla biz e, bu kazadan haberdar olmuştuk. Etkileyici görüntüler çıkmıştı ortaya. Bir diğer bu haftanın gündemine ve yavaş yavaş da ana gündemimize doğru geçelim istiyorum... Altın testleri ödülleri vardı burada yine anmıştık detaylı konuşma şansı bulamasak da altın testleri ödülleri Kuzey Ormanları Savunması'nın 2016'nın son günlerinde başlattığı bir oylama aslında o oylama sonuçlandı altın testleri ödülüne bilmeyenler için bir tekrar söyleyelim doğayı ve yaşamı en acımasızca tahrip eden en acımasızca doğaya zarar veren e, sermaye grubunu seçti Kuzey Ormanları Savunması bir halk oylamasıyla o da çok güçlü adayların yarıştığı bu oylamada Ağoğlu gibi, Limak gibi, Kolin gibi, Çalık gibi, Kalyon İnşaat gibi, hatta Holding, Doğuş Holding gibi A ve Nurol İnşaat gibi çok güçlü adayların arasından ipi göğüsleyen Cengiz Holding oldu kendisine. Ee, kendisini tebrik edelim aldığı bu ödül sebebiyle ve belki bu ödül... E ...aldığı alma gerekçelerini... ...devam ettirmemeye vesile olur... ...diyelim umalım... ...en azından... ...Şimdi İstanbul deyince İstanbul'daki talan... Fatih Ormanları'nda... ...görünür oluyor özellikle... ...ve Belgrad Ormanları'nda... ...Belgrad Ormanları'nda bir dekovil... ...hattı bir tren hattı... ...bir turistik tren hattı... ...benzeri bir çalışma var... ...onunla ilgili ağaçlar... ...işaretleniyor... İşaretlenmeye devam ediyor ve ağaçların kesileceği endişesini taşıyor yaşam savunucuları bir de hemen Belgrad Ormanı'nın biraz berisi Fatih Ormanı'nda e, Bilgili ve Doğuş Holding'in e, Park Orman diyelim öyle biliyor İstanbullular o alanı orada yapacağı projeye önce e, bir... E, izin çıkmadı. Ancak yeni bir proje var ortada. O yeni proje ise e, villaları içeriyor. Ben daha detaya girmeyeyim. E, bu haftanın konusu İstanbul'un ormanları ve Kuzey Ormanları savunmasının, İstanbul'un ormanları için mücadele eden bu grubun e, mücadelesi, mücadele verdiği konular oradan da Başar Toros şimdi telefon attığımızda Merhaba, hoş geldin Başar. Merhabalar, herkese Şimdi ben e, çok kısaca başlıkları verdim. Senden e, daha geniş bir açıklama isteyeceğiz. Dilersen bu altın testlere e, ödülleriyle başlayalım. E, KOS'un bu yıl ilk kez yaptığı bir e, ödül töreni bu. Halk oylaması sonucunda Cengiz Holding'e verildi altın testlere. Neden yaptı Kuzey Ormanları savunması böyle bir e, ödül, böyle bir halk oylaması ve neydi muradınız yani? Ben kendi muradımı söyledim. Cengiz Holding'e belki bir kulağına küp olur da devam etmez dedim Kuzey Ormanları savunması ee, ne amaçlıyordu? Şimdi aslında ülkedeki doğa kıyımlarında çok çok fazla firma yok. Yani bizim şu an e, bildiğimiz kadarıyla e, 100 diyeyim 200 diyeyim böyle bir firma grubu. Yani biz şu an aslında yandaş diye ifade ediyoruz ama yanlış değil aslında. Bu konuda doğal düşman diyebiliriz biz, bu firmaların hepsine. E, bunlar pek çok proje alıyorlar ve aslında birbiriyle bağlı projeler. Bunları da biraz görünür kırmak istedik biz. Hangi projeleri beraber ortak alıyorlar, hangi hangi projeleri yapıyorlar biz de aslında kendisi ayrı bir şekilde sergilemek istedik. Asıl amacımız buydu. Çünkü doğa kıyımının aslında bir şeyi olmaz bizim açımızdan. Orada şu kadar ağaç, burada bu kadar ağaç denilecek şeyler değil. Bu bir sembolik ödül aslında. Yoksa Cengiz Holding kadar elbette bu ülkenin doğasına zarar veren başka firmalar da vardır. Ama Cengiz Holding bu konuda bir sembol teşkil ediyor. Özellikle Akvincer tepedeki ısrarlı altın inadıyla. Ya da Kuzey Ormanları'na gerçekten verdiği büyük zararlarla hani en son mesela bildiğimiz ki toplumun bilmiyor, çok fazla duyuramadık maalesef. Kuzey Ormanları'nın yeniden içinde Safaalan Tekirdağ Safaalan bölgesinde çok büyük bir orman arazisini 3. halimanına taş, malzeme taşımak için kesti içine girdi. Köyler direnmeye çalıştı ama ben biz de gittik geldik. Ormanın talihlerinin içinde büyük bir bölüm, bölgeyi açtı Cengiz Ormanları. Bunun gibi bir dizi işte biliyorsunuz kentte doğal işliyorlar evet. Cengiz Holding'de bunların başında yeriyor ama sembolik dediğim gibi yani biz bu yılda aslında 2017'de de biraz daha fazla bu tip projeleri görünür kılmaya çalışacağız çünkü ülke gündemi biliyorsunuz çok yoğun çok ağır her an her, her an her şekilde kaybolabiliyor yani bir gün sonra unutabiliyorsunuz bunları bir yerde bir şekilde belle bellekte durmasını istedik açıkçası. Çok da iyi ettiniz diyelim. Dediğim gibi belki de ne yaptıklarının fark edilmesi açısından da bir kıymeti olacaktır. Elbet fark ediyorlardır ama bir belki her insana, her insan olduğu gibi her holdinge de bir aydınlanma anı Hı. lazım diyelim. Belki verirler. Diğer konu... Altyazı de var. Bunu da hediye edeceğiz bu odalını da vereyim. Öyle mi? Ver, teslim edebilecek Tres, misiniz ödülü? Yaptık ha. bir hediyesi bizzat vereceğiz kendimize. Peki. E, güzel onu da e, gör, görürüz takip ederiz elbet tabi bir de izleyenlerimize hemen dinleyenlerimize düzeltelim e, bazı televizyon alışkanlıklarını bırakamıyor insan radyoda da olsa evet dinleyenlerimize belirtelim. Kuzey Ormanları'nın çok aktif bir sitesi de var. Pek çok haberi oradan bulup alabilirsiniz. Çevre meselesine, ekoloji meselesine dair haber alınabilecek yerlerin sayısı çok da azaldığı için çok kıymetli bir site diye düşünüyorum. Dinleyenlerimize de buradan duyurmuş olalım. Kuzey Ormanları.org çok iyi kullanıyorlar, çok aktif kullanıyorlar. Çevre, ekolojiye dair yerel ulusal basında çıkmış bütün haberleri derliyorlar. Zaman zaman kendi haberlerini yapıyorlar. Kendi çalışmalarından haberdar ediyorlar önemli bir boşluğu dolduruyor kuzey ormanları nokta orta gelelim İstanbul'un ormanlarına başar. Ee, hangisiyle başlayalım? İkisi de birbiriyle bağlantılı ormanlar olmakla birlikte. Dilersen bu hafta sonu da bir e, e, eylem de olacağı için hı. biz de e, Yeşil Bülten'de o eylem afişiyle birlikte paylaştık Twitter hesabından bugünkü programın tanıtımını. E, o afiş üzerinden konuşalım. Dinleyenlerimize biraz daha anlamlı kılalım o afişi de. Evet. Ormana demir yolu olmaz diyorsunuz. Bu pazar günü Belgrad Ormanı Bahçeköy girişinde buluşuyorsunuz ve yaşam savunucularını oraya davet ediyorsunuz. Nedir Mesela Paşa? Evet. Şimdi bu Belgrad Ormanı dediğimiz orman bölgesi aslında İstanbul'un kuzey ormanlarını ifade eden bir isim aslında. Daha doğrusu Avrupa yakasındaki kuzey ormanları diyebiliriz. Çünkü Anadolu yakasında Kornesköy, Zivabeykoz gibi bölgelerin ormanları uzuyor ama Eğ Bezede belgrad, belgrad diyorsunuz köyüyle alakalı. Oraya ilk belgrad köy Belgrad'dan bir e, göçmenlerin getirilmesi, bir köy yapılması ve çevresindeki ormanın da böyle adlandırılması sonucunda bir simgeledi Belgrad Ormanı diye. E, aslında İstanbul'un kuzey ormanları bizim açımızdan ve bu kuzey ormanları dediğimiz bölge aslında çok ciddi 2003'ten beri büyük bir yara aldı. Bu bizim malumu mücadelesini vermeye çalışıyoruz hala. Yani 3. Ulaşım Projesi diye işte Türkiye'ye yurt bir e, projeler bütün bu. Mega projeler denilen. işte üçüncü köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, üçüncü havalimanı e, gibi projeler, ulaşım projeleriyle aslında İstanbul'un kuzeyinin imara açılması, tavanı açılması projesiydi bu. E, bütün bu bahsettiğimiz diğer projeler, yangı proje diyoruz biz bunlara. Yani yancı. bunların yanında aslında tam da amaç e, İstanbul kuzeyinin e, kentleştirilmesi, imara açılması. de orman gibi orman parçalarının da birer aslında peyzaj, mesire, Kent ormanı, tabiat parkı adı altında küçültülerek e, rekreasyon amaçlı kullanılan bölgelere haline getirilmesi. Bunun aslında ilk söyleyen, Türkiye'de ifade edenlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1995 yılında Tansu Çillerin kendisine e, İBB başkanıyken biliyorsunuz teklifi üçüncü bir köprü yapalım İstanbul kuzeyine dediğimde yani İstanbul kuzeyine köprü yapmak cinayettir ifadesi Recep Tayyip Erdoğan'a aitti o zaman yani bu ormanları korumak için de değil mi? Aslında. Tabii ki, yani tabii ki çünkü Kuzey Ormanları yani İBB'nin başındaki insanın da bildiği ki Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz İstanbul'un ilk çevre düzeni planını yaptıran aynı zamanda belediye başkandır yani bir böyle 100 bin. Hı hı. Bu çevre düzeni planını yaptırırken bütün bu Plana katkı koyan hocalar, uzmanlar hepsi birinci değil. yani ana temel hedef olarak çevre düzeni planının İstanbul'un kuzeye genişlemesini önlemek, İstanbul'u yaşatan tüm su kaynaklarının, yani %95'i diyebilirim, tüm su, yerüstü ve altı su kaynaklarının e, temin ettiği, kuzeyden gelen rüzgarları oksijeniyle, kendi oksijeninde doldurup İstanbul'a gönderen kuzey ormanlarının korunması temelinde koymuştur. Şimdi bu bakımdan Recep Tayyip Erdoğan o zaman Üçüncü köprüyü İstanbul kuzeyine yapmak hani İstanbul kentini kuzeye büyütmek demektir Çünkü yol dediğiniz şey biliyorsunuz şehir demektir Yolun başka bir amacı olmaz ki Yani yolu götürürseniz oraya arkasından Çevresin yapılaşmayı açmak zorundasınız Amacınız budur Havaliman, Havalimanı için de aynı şey geçer bir İlk başta biliyorsunuz AKP iktidarı Bu köprünün e, Transit bir köprü olacağını işte, Tırların vesaire Direkt İstanbul'dan transit geçecek Bir ulaşım projesi olduğunu ifade ettikten sonra üstüne İstanbul'a bağlantı vermeyeceğim dedikten sonra belgiyatının her tarafına bağlantı yollarını çıkarmıştır. Uzatmak istemiyorum çünkü süremiz sınırlı. Biraz belgiyat tarafına doğru ilişkisiyat, küçültürse. Buna yancı proje şundan söylüyoruz. Yancı proje şundan diyoruz. Ee, Decovid hattı yani çok masumane işte bir turistik vesaire zamanında vardı. E, zamanında niye olduğunu çok kısa ifade edeyim. Madenler. Evet. Lütfen dinleyelim Var, İstanbul, bir ısınma krizi yaşadığı zaman biz e, Sıkmak problemi yaşadığı zaman ağaçlı bölgesindeki yani Karadeniz kıyısındaki kuzey ormanlarının aslında kıyısı dediğimiz Karadeniz kıyısı dediğimiz kıyıda kömür hı hı. ocaklarından kömür e, kağıthaneye getirmek için kısa süreli bir e, demirli olay yapıldı. Bu da bir yağmadır tabii yani çok ciddi bir orman katliamı oldu. Ama akabinde iş bitti yani bu tamamlanıktan sonra geç kalmayınca direkt rayları söktüler ve orman kendisini her zaman olduğu gibi. Bizim Kuzey Romanları savunmasını söylediği gibi Bu üçüncü köprü de sökersek havalimanı da sökersek 10 yıl içinde 15 yıl içinde Ormanın kendisini kapatıyor tedavi ediyoruz Bir şey yapmanıza gerek yok Fidan dikmenize de gerek yok Burası kapandı Bu bahsettiğimiz Zekovil e, Yani hafif tren hattı diyebileceğimiz hı hı. E, Hat kapandı Ve bitti Bundan sonra şimdi Bu arkadaşlarımız aslında e, Bu Santa İstanbul'u biliyorsunuzdur Haliç kıyısındaki. Oradan başlayıp Kağıthane valisi boyuna gelip arkasından Yendere valisi boyunca uzanan Kemerburgaz Göktürk. Tam oradan Göktürk'ten e, sonra şu ana kadar birinci etap bu. İhalesinin yaptığı etap bu. ikinci ve üçüncü etapları var. Berdak Ormanı'na bir kol geliyor. Yani Ayvat Bendin'den. Ağaçlı'nın e, Ağaçlı Kısırkaya arasından çıkacak şekilde Berdak Ormanı'na bir kesen 20 metre genişliğinde Kilometrelerce gidecek olan Binlerce ağacın O binlerce ağacın keseceği Bir hat gene geçecek Arkası ağaçtan dönerek yeniden ormana saplanıp O da yerinden doğru gökçülükte yeniden inecek Bir link atıyor orada yani Şimdi Bizim şunu söylememiz gerekiyor İstanbul halkına Bu elbette Belgrad ormanında Bizim açımızdan Belgrad ormanı Bilinen bir orman herkes gitmiştir gezmiştir e, buraya girmesi hattının kabul edilemez bir şey. Doğrudur. Buna e, karşı mücadele edelim ama ilk etap dediğimiz Cendere Vadisi şu an e, inşaat projeleri, yani inşaat sermayesinin Kırnakçı'ndaki ucube projeleri tarafından yağmalanmakta. Şu, şu an. Bunun en e, bilinen isimlerinden bir tanesi Vadi İstanbul mesela. Vadi İstanbul çok devasa büyük kütlelerin aslında Kuzey Ormanları'nın nefesini İstanbul'a ileten en büyük soluk borusu diye tarif ettiğimiz, bu İstanbul'u betona tıkama projesidir. Buradan gelen rüzgarların tamamen hepsi bu projelerle şu an yavaş yavaş ilerliyor, birinci, ikinci, üçüncü etap Kemalburgaz'a doğru gidiyor. Peki bu Dekovil ha, ile birlikte yapılacak bu tren projesi e, ne kadar bir taşıma kapasitesine bu, bu, bu raylı sistem ne, neden yapılıyor sence tam olarak? Bilemiyoruz. Bunlar konusunda hiç, yani yani oraya nüfus gibi çekmek gibi. gibi bir tehlike de var değil mi? Bunun da altını çizelim yani ciddi Elbette, bir tam da şu an onu Hı. söylüyorum. Yani evet. şu an aslında buna yapılan yani bu tip projeler bir altyapı projesi bu. Yani e, işte Arap turistler gelsin de işte ben zaten ormanda bir üç kuruş para versin geçsin e, buna da biz bu kadar keseriz değil. Bu Kemerburgaz, dikkat edin Kemerburgaz, Göktürk'e kadar arada çok büyük orman parçaları aslında boşlukları duruyor. Yani hala yaban hay hayatının yetişiş yaptığı evet. aralıklar var, boşluklar var. Şimdi bu boşluklar şu an aslında bir vadi durumunda. Biliyorsunuz su havzalarıdır ilk hani şehrin yürüdüğü yer. Şimdi bu Cendere Vadisi'nin bu e e yönetim, bu iktidar şu an aslında yağmanacak ciddi bir vadi olarak seçmiş durumda. Ee, ve buraya doğru dağılmış durumda. Şimdi tam da bu tren attı burada, attı. buradan kenar dogaza e kadar gidiyor. Ve çok üzülerek, üzülerek belirtmek istiyorum. Bu projenin ilk etabı AKP ve CHP oylarıyla birlikte çıktı. Başar şunu yani, da belirtelim mi? Yani bu dediğin detay da çok önemli ama belki de tarihte ilk kez şöyle bir şey yapılıyor. Çünkü Türkiye'de genelde özellikle İstanbul'da bir yerde böyle yapılaşmayı arttırıp arttırıp plansız bir şekilde sonra oraya ulaşım projeleri getirmek vardı. Şimdi kuzeyde planlanan bir nüfus artışı var bunu biliyoruz. O kapsamda aslında bu tren yolu projesi oranın altyapı. E, projesini teşkil ediyor gibi. Açıkçası benim düş yani benim aklımdaki mesele birazcık da bu gibi. Çünkü orada çok düzenli, çok sarih bir yaşam, yeni İstanbul dedikleri bir yaşam inşa etmek istiyorlar. Katılıyorum. Yani mesela bununla da beraber eee entegre planlardan bir tanesi örneğin TT Arena'dan geçiyor bu tren. TTA'ya Maslak'tan bir tane havalara getirecekler mesela. Evet. Yani bunu en azından dinleyenlerimize belirtmiş olalım efendim İstanbul'un kuzeyinin kuzeyindeki o can damarı o akciğerleri ormanların içine yapılacak yeni bir şehir için altyapı çalışmaları başladı. Bunlara karşı kuzey ormanları savunması mücadele ediyor ormana demir yolu olmaz diyor ve 29 Ocak. Pazar günü 11.30'da da Belgrad Ormanı Bahçeköy girişine sizleri davet ediyor. Bir de Fatih meselesine değinelim mi? Ee, Başar, bir de şeyin çok da bir imza kampanyası ha, başlatıldı. Evet Derizle bir de Ormanı o ilgili ilgili, Başlattı 2 gün 3 günde 20 bin imza ulaşmış durumda bütün İstanbul halkını imzalamaya davet ediyoruz. Onu da yine bu söylediğim kuzeyormanlari.org internet sitesinden bulabilirsiniz. Efendim biz de Eşibülten'den paylaşırız birazdan. Ee, Fatih meselesi var bir de. Aslında bir bütün tabii ki ormanlar ama Fatih tabii, Ormanı'ndaki tabii. meselede yılan hikayesine döndü. Ee, bir projeye izin çıkmadı ama başka projeler yolda sanırım. Ona da kısaca değinmeni isteyelim. Değineyim. Hatta de bir haber daha vereyim bu konuda en azından. Herkese evet, <gülüyor> Şimdi bu Fatih Ormanı biliyorsunuz. E, eskiden e, o Park Ormanı diye geçen... Çok kısa geçeyim. Park Ormanı'ya geçen ve bir takım işte aktivitelerin falan yapıldığı bir e, orman parçası. Parklaştırmaya çalışılan bir orman parçasıydı. Uzun süreden beri aslında ihalesi iptal edildi. işte el konudu vesaire dur boş duruyordu aslında. Boş derken ormana, ormanla bütün bir şekilde duruyordu. Bilgi ile doğuşa burası e, peşkeş şekilde aslında diyebilirim. Bilgi ve doğuş grubu e, ortak bir şekilde buraya bir 15 bin kişilik stadyum ee, stadyumun altında bir yer altı kapalı bir spor salonu gene 15 bin kişilik ee, bütün bu e, aktivitelerin e, ihtiyacını karşılayacak büyük devasa bir otopark bunların hepsi büyük precadesinden gelişti düşünün bir de Fatih Ormanı Tabiat Parkı projesi diye ad altında alt tarafta yani daha böyle ormanın içine doğru da 109 tane 350 metrekarelik tırnak içinde villa kendileri diye tarif ettiler ee, trajikolik bir şekilde biz bu projeyi gördüğümüz zaman itibaren bir kampanya başlattık ve e, mücadele etmeye başladık. İşte zaman içinde e, çeşitli aşamaları, davalar açtık vesaire. Bunları geçiyorum. Sonuç olarak e, herhalde kendileri de anladılar böyle bir şeyin yapılmaması gerektir. Ormanın içine 15 içi, stadyum vesaire. Revizyon planı yaptılar bir tane. Revizyon planda da şimdi yeni geldi elimize. Aslıya çıkarıldı. E, Vazgetmişler. işte stadyum yok. İşte ne bileyim otoparktan vazgeçmişler. E, ama sonuçta ormanın içine hala 109 tane villayı koymuşlar. Artı bu villalara hizmet verecek bir çarşı ahşap binalar ama bildiğiniz AVM gibi bir büyük çarşı. Böyle bir projeyi yapmışlar içine. Biz tabii yine de bunu kabul etmeyeceğiz elbette. Yani çünkü orman Sincaplar'ın çarşısı vardır. Sincaplar'ın yuvası vardır. Bunun dışında bizim açımızda çarşı yuva kabul edilebilir şeyler değil orman için. Birincisi bu. ikincisi valilik bu projeye şey yapmıştı. ÇEDS yani çevre etki değerlendirmesine e, gerek yok kararı vermişti valilik böyle bir projeye. Mahkeme bunu iptal etti. Dedi ki yani burada ağaç kesilecek yüzlerce binlerce ağaç taşımayı düşünüyorlar. taşımaktan açını taşımak tabii. E, böyle bir projenin çedi e, olmak zorundayıp e, iptal etti kararı. Bu da bizim açımızdan bir tabii kendi haklılığımızı gösteren hukukunda e, tasdiklediği bir süreç olmuş oldu dün itibariyle. Buna dair şu an toplantılarımız yeniden başladık. Yeniden dava açacağız. Bu yeni projede dava açacağız. Çeşitli etkinlik veylemlerle... Bu projede ne, ne gibi sorunlar ormanın... var peki e, Başar? Bir Biraz onlardan da bahsedip kapatalım. Nedir bu yeni yeni projedeki sorunlar? Ee, Saat yolunda dair mi? Evet. Ee, 109 tane 350 metrekarelik villayı hala yapıyorlar. Tutuyorlar değil mi? Projede. Yani bu, bu, bu sefer bunun üzerine odaklanacak Kuzey Ormanları Savunması. O 109 villa... Ee, Proje aslında geçen projede de vardı ama evet. geçen projede tabi dikkat çeken şey işte 15 bin kişilik büyük stadyum da ormanın içindeki hı hı. ondan vazgeçmiş görünüyor bunu koruyorlar ama çarşı var bir de aşağıda büyük bir çarşı yine ormanın içinde o topar tabii ki yine var evet. ee, artı e, aktivasyon alanları diye bir ağaçların üstünden bir tane olarak yani bildiğiniz aslında hani belki de ormanın ve Fatih Ormanı maalesef yani İstanbul yakın ormanları yakın gelecekte erken yer olmazsa kaderini bekleyen bir eğlence parkına dönüştürülmek. Bir de daha sorunlu İran bir projede var gibi sanki. Çünkü yani villa demek aslında çok daha kısıtlı sayıda insanın kullanımı demek. Orada bir orman olduğunda tam bir kamusal alan ve pek çok insanın kullanımına açık bir alan da yaratmış Der oluyorsunuz değil ki. mi? tabii. ki. Yani yürüme, evet. e, nefes almak bizim açımızdan aslında insani gereksinimlerimiz açısından e, orman bütün halkın e, yararlanacağı, e, ilişki kuracağı e, bir şeydir. E, Varlıktır elbette. Yani bu benzer Fatih Ormanı'nı şöyle diyebiliriz. Yani İstanbul altına şöyle tanıtmak istiyorum. yani Fatih Ormanı büyük derece caddesin solundaki ormandır. Aslında şu an jandarma biliyorsunuz bir hemen Masak'tan sonra bir jandarma genel komutanlığı var. O da tehlike altında. Bu arada Kuzey Ormanları savunması biliyorsunuz geçen ay askeri alanlarla da ilgili bir çalışmaya başladı. O Fatih Ormanı'nın hemen yanındaki, içindeki diyebilirim jandarma alanında bir tehdit altında şu an. Özellikle Ağaoğlu'nun 1453'te biliyorsunuz bir askeri alandı. Toki'ye emlak konutu atasından a onla devredildi ve şu an ucu bir ucu B yükseliyor orada. E, o bakımdan yani Fatih Ormanı dediğimiz orman Belgrad Ormanı'nın aslında ön kapısı diyebiliriz. İstanbul kapısı diyebiliriz daha doğrusu. En büyük kestik altında ve aslında İstanbulluların hemen bir otobüsle bir şeyle e, metroyla bir 10 dakikada 5 dakikada varabilecekleri ve e, en temelde en başta savunmamız gereken e, bir parçası. O, Kuzey Ormanları'nın bir parçası diyebilirim. Peki. Ee, çok teşekkür ediyoruz Başar. Ee, vakit ayırdığın ediyoruz, için, öyleydi. değerlendirmelerin için. Programı ee, hazırladığınız için. için arkadaşlar selamlar, çok sağ olun. Sağ olun. Bizi de çok selamlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, e, değerli dinleyenler. 26 Ocak Perşembe gününde Yeşil Bülten'le radyolarınızdaydık. Kuzey Ormanları Savunmasından Başar Toros'u ağırladık. Ve İstanbul'un ormanları aslında Kosun Kuzey Ormanları Savunmasının bir araya gelmesinin de temel nedenlerinden biri buydu. Üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı projeleriyle başlayan talan hız kesmeden devam edecek gibi İstanbul nasıl nefes alacak? O oksijen burada 20 milyonu aşkın kişinin yaşaması için gereken oksijen nereden gelecek? Bu soruların cevabı henüz yok. Ama projeler anlaşılan o ki devam ediyor. Yine de o projelere karşı sıkı sağlam karşı duruşlarda engelliyor. Bunun da... Haberini az önce paylaştık sizlerle Fatih Ormanı'ndaki projeyle ilgili mesela yürütülen mücadele verilen hem hukuk mücadelesi hem de insanların sesini çıkartıp bu projeye karşı olduğunu anlatması orada önemli bir orman parçasını kurtardı. Belki de önümüzdeki süreç Belgrad Ormanı içinde işliyor, İstanbul'un bütün kuzey ormanları içinde işliyor ve hala bir şansımız vardır diyelim. Kapatalım bülteni haftaya yine aynı saatte buradayız.